Hikaye Toros dağlarından Akdeniz'e uzanan Dikenli Özü bölgesindeki beş köyden biri olan Değirmenoluk'ta başlar. Bu köyde acımasız Abdi Ağa'nın zulmü altında ezilen köylülerin yaşamı anlatılır. Romanın baş kahramanı Mehmet bu köyün gençlerinden biridir ve Abdi ağır şartlarına dayanamayıp kaçar. Mehmet, Abdi tarlasını sürmek zorunda bırakıldığı bir dönemde dayanamayıp her şeyi bırakır ve Kesme köyüne gider. Orada Süleyman'a sığınır ve kışı kesme köyünde geçirir. Annesini ve köyünü özlese de dönmeye kararlı değildir. Ancak bu durum Abdi ağa bildirilince Ağa Mehmet'i alıp köye geri getirir. Mehmet o yaz yine Abdi topraklarını sürmek zorunda kalır. Mehmet arkadaşı Mustafa ile birlikte ilk kez kasabaya gider ve kasaba yaşamından çok etkilenir. Bir yandan da sevgilisi Hatice'yi Abdi yeğeninin nişanlısı olduğu halde köyden kaçırır. Ağa'nın adamları ve yeğeni Mehmet ve Hatçe'yi yakalamak için peşlerine düşer. Çıkan çatışmada Abdi Ağa'nın yeğeni ölür, Hatçe yakalanır ve Mehmet yaralanarak kaçar. Mehmet, Deli Durdu adında bir eşkıya çetesine katılır. Bu sırada Abdi Ağa, Hatçe'yi cezalandırmak için ona tuzak kurar ve yeğeninin ölümünden onu sorumlu tutarak hapse attırır. Mehmet, bir gece köye geldiğinde annesinin öldüğünü ve Hatçe'nin başına gelenleri öğrenir. Ardından Abdi izini sürmeye başlar. Bu arada Abdi Ağa da Mehmet'i ortadan kaldırmak için bir tuzak kurar. Mehmet, kasabada hadçeyi bulur ve onu hapisten kaçırmayı başarır. Abdi Ağa, Mehmet'in gizlendiği yeri ihbar ederek jandarmaları harekete geçirir. Jandarmalarla çıkan çatışmada hadçe yaralanır ve doğum yapar. Mehmet, eşi ve çocuğu için teslim olur. Ancak bu esnada hadçe vurulur. Aylardır onu kovalayan Asım Çavuş, Mehmet'i bu durumda tutuklayamaz ve ona yeni bir şans verir. Doğan çocuğunu haççenin hapishane arkadaşı İraz alır ve Gaziantep'in bir köyüne götürür. Olaylardan Abdi Ağa'yı sorumlu tutan Mehmet, köye gelir ve Abdi Ağa'yı vurduktan sonra atını dağlara doğru sürer. O günden sonra Mehmet'ten bir daha haber alınamaz. İnce Mehmet, sadece bir kahramanlık öyküsü değil, aynı zamanda adaletsizlik, zulüm ve baskıya karşı bir direnişin, ve insanın özgürlük arayışının simgesel bir anlatımıdır. Yaşar Kemal bu eseriyle toplumsal adaletsizliğe ve bireysel çatışmalara ışık tutarken, aynı zamanda Anadolu'nun zengin kültürünü ve sosyal yapısını da gözler önüne serer.